Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Halil Yazar bizlerle beraber BBC Londra'dan. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. geldiniz. Evet. E Hilmi göre en başından teşekkür ederim bir kere. Hem onun yayınında duyduk sesinizi hem de arşivden sesleri. Bizim hatamız. Çok da iyi takip etmiyoruz demek ki. <gülüyor> teşekkür ederim. Etrafı. Evet, arşivden sesler YouTube'da bir yan, e, kanal. Arşiv Odası. Arşiv Odası, evet. çok, özür dilerim. çok evet, özür dilerim. Rica ederim. Arşiv Odası. Evet. Arşiv Odası aslında BBC Türkçe'nin YouTube kanalında yayınladığımız, her perşembe yayınladığımız bir program. Hı hı. E, 7 ila 10 dakika arası... Ee, i̇çeriğini sorarsanız şöyle e, BBC Türkçe Radyosu'nun 72 yıllık yayın hayatı boyunca yani 1939'dan 2011'e kadar yapmış olduğu röportajları biz işte dalıp BBC'nin arşivinden <gülüyor> çıkarıyoruz birer birer. Kolay gelsin çok. Bunlar radyo nehim. röportajı olduğu için eskiden bir kısmı ses kaydı olarak aslında yayınlanmış BBC Türkçe'nin web sayfasında. Hı hı. Ancak biz bunu nasıl daha izlenebilir e, ve dinlenebilir yaparız diye düşününce Cenk Erdil, BBC Türkçe çalışan arkadaşım Cenk Erdil'in projesiydi aslında bu. Hı hı. Dedi ki bunu biz bir şekilde görselleştirelim e, ama çok da fazla hani sesin önüne geçmeden e, radyo stüdyosunda çekelim bunu. İşte ben bir açılış yapıyorum, kapanış yapıyorum, hı hı. anons ediyorum kimin sesini duyacağımızı onunla ilgili kısa bir... Geçmişinden bilgi veriyorum vefat, vefat ettiyse işte Ne zaman öldüğünü söylüyorum evet. ee, Ya da onunla ilgili bulabildiğimiz ufak tefek ilginç bilgileri yani Söylüyoruz Ne zaman başladı bu arada ee, İlk yayın İki buçuk ay önce falan başladı On yayın. üçüncü bölümümüzü yayınladık en son hı hı. Hı hı. Ee, İki buçuk ay falan Evet, iki buçuk ay önce başladı. Yaklaşık bir 40 program olmasını planlıyoruz toplamda. Yani bir 27 bölüm daha var önümüzde. Evet. Umarız. Çok büyük yıllık bir arşivden bahsediyoruz aslında. 40 programda bilemiyorum nasıl hissettiriyordur. <gülüyor> ya aslında evet 72 yıl evet. insan düşününce odalar dolusu CD ya da işte böyle terabaytlar dolusu <gülüyor> hani röportaj geliyor insanın aklına. Ne yazık ki e, hepsi bir şekilde muhafaza edilememiş. İşte hı hı. BBC Türkçe Radyosu oradan oraya taşınırken bazıları hani e, kaybolmuş. Bazıları da sanırım hani zamanında <gülüyor> düzenli bir şekilde e, tanzim edilip arşivlenememiş. E, elimizde yani yeterli materyal var tabii 40 programlık ama bazıları bir de yani çok siyasi içerikli şeyler var hı hı. ve günümüzün... E, hı hı. Yani şu an çok fazla anlam ifade edilecek şeyler olmamış. var. Evet evet unutulmuş gitmiş seçimlerle alakalı çok programlar Hı. var mesela hani çok büyük bir seçimse hala tartışılan Hı. ya da işte sonuçları günümüzü de etkileyen tabii ki hani bağlantı kurup bunları yayınlamayı planlıyoruz ya da e, Kıbrıs harekatıyla alakalı acayip inanılmaz yayınlar var öncesinde sonrasında Ecevit'in açıklamaları e, bunları da zamanı geldiğinde e, daha anlamlı olduğunda yayınlayacağız. Ama bu zamana kadar kimleri hani kimlerin sesini duydunuz derseniz hı hı. Zeki Müren'le başladık. Özellikle seçmiştim Zeki, <gülüyor> Zeki Murey'ni. Ben e, bir Bursalı olarak. <gülüyor> babaannemi falan. Hep babacık. <gülüyor> hem ondan hem zaten yani Türkiye'de herhalde sevmeyen insan yoktur Zeki Murey'ni de. Evet. Tam bu noktada aslında biz seçmiştik. Biz evet, seslerimiz ses. var. 1976'dan sanıyorum Zeki Murey'in evet, sesi. Evet, 1976. Londra konseri sonrasında yaptığı bir kısa Hı -hı. röportajdan biraz dinleyebiliriz sanırım. Çok güzel olur. Ben 20 yıldır... ...beni sevenlere layık olmak için... ...çabamın en son damlasına kadar sarf ettim. Ceki Miren, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, bu sizin Londra'ya ilk gelişiniz değil. Turist olarak daha evvel gelmiştim efendim. Konser olarak ilk oluyor. Bize hiç uğramadınız bundan önce. E, siz aramadınız. E, Valla burada olduğunuzu bilmiyorduk bazı <gülüyor> hallerde. E, bu kez tabii biliyoruz. Dün çok başarılı bir konser verdiniz. Çok teşekkür ederim. Londra'nın büyük e, konser salonu Albert Hall'da. Evet efendim. E, aşağı yukarı ne kadar dinleyici vardı? Efendim ben tabi sahneden gördüğüm kadarıyla pek kesin olarak söyleyemeyeceğim evet. ama zannediyorum altı binin üstündeymiş. Evet, evet. evet efendim. Ee, sizin izlenimleriniz? Ben çok duygulu bir konser verdiğim kanısındayım. Çünkü... Dünya çapında bir konser salonunda bir Türk sanatçısı olarak yer evet. almak evet. herkese nasip olmayan şey. Evet. Bu evet. önce Yüce Tanrı'nın sayesinde sonra beni sevenler sayesinde oluyor. Çok bahtiyarım. Dünden beri uçuyorum yani. Evet. evet. E, peki siz Almanya, Hollanda'dan buraya geldiniz. Efendim Almanya'da 11 konser verdik. Hı -hı. Belirli büyük şehirlerde, büyük konser salonlarında. İsviçre'de bir gece konser verdik. Hollanda'da bir gece okuduk. Evet. Dün de Londra'da final ...konserimizi konserimiz. verdik. Evet, yarın da dönüyoruz. Efendim. Kıyaslayabilir misiniz? Öbür seyircilerle, dinleyicilerle... İngiltere'deki dinleyicilerin tepkilerini? Efendim, seyirci, sanatçıyı sevince... Hı. ...kıyas zor oluyor. Evet. Çünkü karşılıklı bir duygu alışverişi bu. Evet. Ben 20 yıldır... ...beni sevenlere layık olmak için... ...çabamın en son damlasına kadar sarf ettim. Hı hı. Bunun mükafatını manevi olarak... ...görmek beni bahtiyar kıldı tabii bir kez daha. Evet. Biz Türkler tabii kendi müziğimiz olduğu için... ...hoşlanırız, severiz. Siz de çok sevilen bir sanatçımızsınız. Teşekkür ederim efendim. Fakat yabancıların tepkisini... Efendim Almanya'da birkaç Alman hanım... ...konserden sonra kulise geldiler... Evet... Son derece duyguluydular ve ağlıyorlardı. <Gülüyor> ben önce şaşırdım. Acaba Türkçe biliyorlar mı diye sordum. Evet. Türkçe bilmediklerini söylediler. Peki dedim etkileyen nedir? Öğrenmek istedim. Biraz Almancam var. Evet. Onları anlayabiliyordum. Dediler ki Türkçe bilmek şart değil. Bize çok etkili dakikalar yaşattınız dediler. Ben evet. de duygulandım. Beraber ağladık. Sonra beraber güldük tabii. Evet. Sizin sanatınızdan bahsedildiği zaman öne sürülen bir şey de sizin giysilerinizdir. Evet efendim şunu arz edeyim... ...ben 1955 yılında akademiyi birincilikle bitirdim... Evet. O zamandan bugüne kadar bütün giysilerimin... ...normal hayattaki giysilerim olsun... ...sahne kostümlerim olsun... ...onlar Hı -hı. fantezi oluyor malumunuz... Tabii. ...kendim çiziyorum efendim... Evet. ...modellerini kendim çiziyorum... ...renklerini kendim seçiyorum... ...bu biraz yaratılış meselesi... Hı -hı. ...biraz da ona ilave edilen herhalde bir ekol meselesi oluyor... ...ben simokinle de okuyorum... Evet. ...fantezi evet. kostümlerle de okuyorum... ...eserine göre seçiyorum bunları... Evet. ...ve zannediyorum ki dünyada bu... ...benden daha sonraki yıllar tatbik edilecek... Bildi. Bu Çok da bana öyle. bahtiyarlık veriyor. Öyle, evet. Mesela Liberace'yi bana benzetirler giysi Hı -hı. bakımından... ...ben şu noktada hayır diyorum... ...benim 1956'da giydiğimi... 60'lardan sonra liberalçe giydi. Evet. Bu bir ruh benzerliği olabilir. Hı -hı. Ama ben onu görüp de onu taklit etmedim. Anadolu'da da birçok konserler evet. verdiniz. Bu giysileriniz onların üzerinde nasıl bir tesir yapıyor? E, müspet tesir yapıyor. Hı -hı. Aksi zannediliyor. Fakat evet. şöyle oluyor. Ben Anadolu'muzun öz motiflerinden de bazı e, pasajlar alıyorum. Onları evet. tatbik ediyorum. Ve Türk motifli kostümlerim de var. Hı -hı. Yerine göre onları giyiyorum. Evet. Yani helva da diyoruz. Halva da diyoruz naçizan. Efendim. Evet, Alin Yazan de beraber arşiv odasının ilk kaydı, daha doğrusu arşiv odasına ilk kayıt e, diyelim. listede yarıda kesmiş olduk. Bilmiyorum, Hı -hı. gerçi Hilmi Tezgör'le uzun uzadıya da konuştuğumuz Aynen, bir yandan evet, ama. Aynen, evet, geçmiştik. E, yine de belki şey seçebilirsiniz listeden, zor mu bir şey olur? Yok, e, yok. Yo, yo. Aslında şey söyleyeyim, Hı -hı. bu röportajlar tabii çok daha uzun. Ama biz hani bir şekilde görselleştirdiğimiz için elimizde yeterli hani malzeme, fotoğraf yok. Hı hı. E, ya da hani bir şekilde insanların artık hı. ilgisi çok çabuk dağılıyor biliyorsunuz. Bir şey hı hı. izletmek <gülüyor> biraz zor. Doğru evet. O yüzden biraz kısaltıyoruz. Yani aslında orijinalleri yani baştan sona dinleseniz çok çok daha keyifli. Ama ne yazık ki hepsini koyma imkanımız yok. Belki başka bir projenin. Evet evet onu soracaktım ben de. <gülüyor> Ortak akıl galiba öyle işliyor. mı burada? <gülüyor> Hayır. Yok, hayır. Bir Cenk'e sorayım bakayım. <gülüyor> evet bu ismini al, e, bizden almış olalım Cenk Erdi'yle beraber. Cenk Erdi, Cenk Erdil, beraber. <gülüyor> evet. evet. E, Ellerinize sağlık iş. tekrar. Biz de teşekkür ederiz. Seki başladık dediğim gibi. Ondan sonra biraz ağır toplarla başladık aslında. Sonra Ahmet Kaya geldi. <gülüyor> Ahmet Kaya'ninki çok eski değil. 1996 tarihli bir röportajıydı. Ama inanılmaz şeyler söylüyor. Yani içeride ya gerçekten bir hayat dersi gibi dinledim kaç kez. <gülüyor> Ya bir de bilmiyorum ben bir dinleyici olarak ben zaten hep radyo çok dinlerim de Hı -hı. E, artık böyle büyük isimlerle radyoda röportaj yapan işte siz belki hani birileriyle yapıyorsunuz falan Kısmen. ama öyle sanatçıları düşününce Hı -hı. yok ve benim o yüzden bunları sadece ses olarak dinlemek çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. Hatta bayağı kaptırıyorum kendimi Doğrudur. yani zamandan kopuyorum bayağı. Seksenlerde, yetmişlerde falan yaşarken buluyorum kendimi. Evet, bir yandan sayısı artmışken radyoların aslında değil mi? Ya Böyle evet. Şeyi tespit etmek garip yani. Televizyonlara kaldı herhalde artık biraz o iş. Yani hiçbir hani hayal gücüne yer bırakmadan her şey. Evet. Bir de karşımda. isimler de çok önemli. Yani şu günümüzün çoğunlukla hayatta olmayan fakat tarihimize, kişisel evet. tarihimize de çok önemli etkileri olan insanlar. İşte Zeki Müren, Barış Manço. Evet. Ve bazı isimler işte yani bir şekilde hani Türk televizyonlarında yer bulamayan o zaman isimler İki de var. Mesela? Mesela yani İbrahim Tatlıses falan zamanında hı. işte bu arabesk tartışması yüzünden e, çok fazla... E, popüler değil. A, ya, ya, popüler değil, değil de hı. çok fazla hani yer bulamazken ya da işte Ahmet Kaya bir şekilde hani hı hı. burada günah geçisi ilan edilmişken hı hı. hani hep aranmış... Ve konuşulmuş bu isimlerle evet. ee, böyle bir fırsat da vermiş yani BBS. O açıdan da güzel. Nasıl işliyor mesela o dönemde? Şimdi demin anladık ki Zeki Müren'in konseri varmış ve hı hı. o sırada stüdyoya girmiş. Mesela işte Ahmet genel olarak çağılıyor mu telefon mülakatları mı oluyor? Nasıl biliyorum? Bazıları şey var? telefon mülakati. Ayça Bakan diye bir arkadaşımız var. Hala BBS edilir kendisi. O ...pazar günleri sizlerle baş başa diye bir program yapıyormuş. Ve her programda aslında daha çok sanatçı kayıtları oradan geliyor. Çünkü her program için işte bir sanatçı arayıp... ...telefonla mülakat yapıyorlarmış. Evet. Ee, sanatçı kayıtlarının çoğu dediğim gibi oradan... ...onlar yaklaşık bir saatlik kayıtlar yani telefonla konuşuyorlarmış o kadar. İşte Ahmet Kaya mesela oradan... <gülüyor> ...şarkı söyletmeyi denemişiz kendisini ama söylememiş. Ama onun dışında gerçekten inanılmaz akılda kalıcı şeyler söylemiş. E, sonra kim var? İşte İbrahim Tatlıses yine hı ilk hı konsere geldiğinde hı. yakalamışlar bir şekilde. Konser öncesi kuliste, içeriden hatta seyircilerin bağırışları, çığırışları... Evet, söylediğini hatırlıyorum. <gülüyor> Komik bir şekilde başlıyor. <gülüyor> Bizim BBC Türkçe'nin o zamanlar ki işte yapımcısı. ''Niçin buradasınız?'' diyor. O da, ''Siz niye buradasınız?'' Hafif <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerginlik var sanırım, konser öncesi herhalde. Bilmiyorum ya da klasik İbrahim Tatlıses tarzı mudur <gülüyor> <mıdır> artık? <gülüyor> Ee, sonra orada mesela o rapor ya şey var hani ya tamam hani ne olabilir, ne söylemiş olabilir diye başlıyorsun ama içinde çok komik şeyler çıkıyor. Yani şu an duyunca bize komik gelen mesela İbrahim Tatlıses diyor ki ben artık işte sinema projelerine yoğunlaşmak istiyorum Hı -hı. diyor. İşte daha önceden oynattığım isimleri işte oynatmayacağım. Periyan Savaştır bilmem nedir hani hepsinin çünkü başına ne geleceğini az çok tahmin ediyor artık seyirci diyor. Bu yüzden diyor. ...yeni bir isim buldum diyor işte... ...Derya Tuna, onu oynatacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman anlıyorsun evet, ki adamın keşifler. planlar... ...farklı aslında. Evet, evet. Başka bir perspektif <gülüyor> tabii ki aslında... ...bizim içinde yaşadığımız bir kültür ortamı... Hı -hı. ...dant tipler... Evet. ...gidip orada... E, ...sözlerini ediyorlar. Bu evet. öğretici de... ...olabilir aslında. Ve 30 sene öncesine kadar değiştiler... ...ya da hiç değişmediler evet. ve... ...onları kıyaslama şansın oluyor. Hı -hı. Bu şey sorsam... ...biraz belki saptıracak konuyu ama... Aylin yakalamışken burada BBC Türkçe'nin e, yayınının şimdi bu daha doğrusu arşivinin bir değerlendirilmesi. Evet, o, orası aynen. kesin. ama Bir yandan da şu anki e, şey hareket alanında genişletmek için olarak yorumlanabilir mi? Aynen bu. öyle. Aynen Çünkü öyle. bir süredir yok. Aynen öyle. Dediğim gibi 2011'de BBC'nin, BBC üst yönetiminin aldığı bir kararla hı hı. dünya servisinde birçok yabancı deli radyosu kapatıldı. Bu maddi nedenler, yani sebep sebebi maddi nedenler. Hı hı. Ondan sonra televizyon bülten yapılıyordu. BBC, Türkiye'de bir televizyon kanalıyla ortak günde hı hı. tek sefer. Hı hı. O da yaklaşık bir buçuk yıl önce sona erdi evet. ve o yüzden... ...Youtube'a e, yöneldik daha fazla. Hı hı. Özel bir YouTube projesi olarak başladı aslında bu. Hı hı. E, BBC Türkçe'nin YouTube sayfasından e, takip edebilirsiniz. Zaten hani artık insanların çoğu, insanların çoğu demeyeyim tabii ki de... E, ...bilgisayar başında en fazla e, video izlenen site YouTube. Evet, öyle. Bu nedenle oraya özel bir proje yapmamız istendi. Zaten Cenk Erdil'in de kafasındaymış uzun zamandır... Hı hı hı. ...işte ben de geçen Nisan ayında BBC'ye başlamıştım... ...benim de oraya gitmemle beraber... Hı hı, hı. ...baktı... ...benim de ilgim var... ...öyle ikimiz başladık yani iki kişi yapıyoruz... ...o çekiyor, montajını da yapıyor... Burada yani yayının kaldırılması... ...orada bir istihdam olmadı. olmadığı manasına da gelmiyor... <gülüyor> ...çalışıyorsunuz çünkü... <gülüyor> <yapınız>. ...böyle <gülüyor> bir, büyük bir ekip aslında... <gülüyor> yo, yo, evet. ...yani bekliyoruz yayını... <gülüyor> gibi. ...bakalım... ...evet ilerleyen günlerde şimdi şey... E, bir ses daha dinleyelim mi? Dinleyelim ama bir soru daha var aklımda. Mesela <gülüyor> e, bu kaç dediniz yetmiş küsür seneden bahsediyorduk değil mi? 72 iki yıl evet. iki yıllık bir yayın. Ee, nasıl bir dinleyici e, ağı var? Kimler dinliyor BBC Türkçe'yi? Ya o zamanlar e, ya Avrupa'nın her tarafından dinleyen varmış. Onu da şeyden anlıyorum. ...dedim ya Ayçığa Bakan pazar günleri Hı -hı. program yapıyormuş diye. O zamanlar insanlar mektuplar yollayıp istek şarkı yani istekte bulunuyorlar. Hı -hı. İşte Almanya'dan, Belçika'dan... ...yani Avustralya belki abartmış olacağım ama <gülüyor> o zamanlar o taraflarda da Türk Hı -hı. işçiler var. Doğru. Sonuçta kısa dalga dünyalar tarafından bayağı dinleniyormuş. Hı -hı. Ee, Türkiye'den de var tabii. Hapishanelerden çok fazla mektup geliyormuş zamanında. Bir de hani arabesk istedikleri için Türk radyolarında arabesk çoğunması ihtimali yok, o yüzden BBC'den istiyorlarmış filan. Özgür bir adı. Evet, evet. Yani benim duyabildiğim kadarıyla Avrupa'nın birçok ülkesinden onun dışında yerler, Hı -hı. bir Amerika'yı duymadım o zamanlar herhalde pek fazla yoktu Türk orada yaşayan. Ya da çok Bayağı. fazla radyo vardı. Şey, yani. Giremiyor da araya bilgisi. <gülüyor> Belki de. Ama sayı olarak bilmiyorum bir istatistik var mıdır? Varsa da ben bilmiyorum. Yok, evet nasıl yani yayının nasıl yayındığını... Yapılıyor muydu acaba Merak bir bir edin? istatistik? Hı? Çok, çok, çok zor. Olurdu. Biraz da zor tabii evet. karasal yayın istatistiği. Bunu da biz de yakinen biliyoruz <gülüyor> ve çok yakınıyoruz burada. <gülüyor> Durumdan da kaç kişi dinliyor nasıl diye ama... Uluslararası bir yayın olduğunu anlıyoruz. Yani uluslararası <gülüyor> olarak takip edilen bir e, yayının arşiv çalışması... E, aslında bu istersen Aa, bir kayıt demiştin eser. Oraya evet bu ilk başta kullandığınız kayıtlardan biri sanırım bir derleme yıllar boyunca BBC'nin arşivindeki farklı zamanlardan sesler. Aa, evet o BBC'nin kaçıncı yılındaydı Hı -hı. sanırım 70. yılında ee, öyle bir derleme yapmışlar. Evet her şeyi bütün belli başlı olaylara dair anonsları sesleri duyuyorsunuz. Çok etkileyiciydi ben ilk duyduğumda çok etkilenmiştim. Çok güzel şey, dinleyelim o zaman. Burası Londra. Aziz dinleyiciler, şimdi de bugünkü dördüncü havadis bilgilerimizi okuyoruz. Bugün öğleden sonra hem müttefik hem de Alman kaynaklarından alınan haberlerden anlaşıldığına göre... ...Almanlar Belçika'daki Arden çıkıntısının batı ucundan esaslı suretle ricat etmektedirler. Londra'dan bu akşam. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kıbrıs'ta Türkler tek taraflı olarak bir federal Kıbrıs devletinin kurulduğunu ilan ettiler. Şimdi de Ralf, bu pazarki sizlerle baş başa programının konukları yine sizlersiniz sevgili dinleyiciler. Hemen telefonun tuşlarına basmaya başlıyorum. Bakalım karşıma kim çıkacak. Evet sevgili dinleyiciler sizlerle baş başa programımızın bu bölümünde ben Kumru Başer. Ben Ferhat Boratav. istekleriniz, mektuplarınızla sizlerle baş başayız bugün de. Haberlerden sonra Münih'te yer alan olaylarla ilgili özel programımızı sunacağız. Aziz Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini. United Türk... and Coalition Forces are in the early stages of military operations. Başkan Bush savaş için düğmeye bastı. Bağdat bombalandı. Gelecek yayınımız mikrofonda bu gece. Türkiye saatiyle 22.45'te. Kısa dalga aldı. Burası BBC Londra. Evet Aylin yazan beraberiz. Arşiv odası. Son bölümü aslında söyleşinin. Şimdi biz sizi... E, yakaladık İstanbul'da ama neler yapıyordunuz buradan? E, kısaca onda da konuşalım. Faaliyet devam ediyor sonuçta. Ya evet, e, prodüksiyon varsa, da biraz zahmetli. Aynen aynen. <gülüyor> yani şu ana kadar aslında biraz kolaydı. İzlemeyenler varsa hemen biraz göz, yani gözlerinde canlandırabilmeleri için söyleyeyim. Bir radyo Hı -hı. stüdyosunda BBC'nin radyo stüdyolarından birinde açıyoruz ve kapatıyoruz. Arada e, görsellerini kullanıyoruz. Bu yani alan olarak çok dar biraz bunu renklendirmek istedik elimizdeki <gülüyor> röportajlara baktık e, Türkiye'ye gidip ne yapabiliriz bunlarla alakalı diye e, ve burada birkaç çekim yaptık e, vefat etmiş işte sanatçıların yazarların e, çocuklarıyla diyeyim. Hatta evet. isim de vereyim. Yani ne de yoksa... zaman ne zaman yayınlayacağımızı e, daha kestiremiyoruz ama, ama e, takip etsinler işte. Evet. E, heyecanlandıralım <gülüyor> biraz insanları. Mesela İlhan Berk'in e, sene 80 80'ler başı olması <gülüyor> lazım. Pera kitabını yazdıktan sonra Galata kitabını hazırlanırken Beyoğlu'ndaki değişimden bahsediyor <gülüyor> ve hala günümüz için geçerli bir konu, söylediği evet. şeyler geçerliğini koruyor, yani alıp bugüne 2015'e koysan <gülüyor> hiçbir fark yok. Onunla alakalı dışarıda biraz e, çekimler yaptık, hatta çok biraz Narman Lahani kullandık. Sonra e, beni çok heyecanlandıran Sevgi Soysal'ın BBC Türkçe radyosu için özel kaleme aldığı radyo sohbetleri vardı. Sevgi Soysal kanser tedavisi görmek için 76 yılında da Londra'ya gitmiştim. Ee, ...ve bu sürede yazmayı da devam etmişti tabii. Ve kendisi seslendirmiş BBC Türkçe Radyosu için o zamanlar. Hı hı. Ee, biz Sevgi Soysal'ın e, kızıyla beraber, Funda'yla beraber bu söyleşileri dinledik. Hı hı. Ee, orada tabii biraz hani duygusal <gülüyor> tabii ki, anlar yaşadık. Eminim, evet. Çünkü Duygu yaklaşık bir buçuk yaşındayken annesini kaybetmiş hı hı. ve ses kaydı onun için açıkçası çok yeni bir şeydi. Kıymetli Evet. Evet. Çok ilginç olsa gerek yani. Evet öyle Daha biraz renklendirdik. <gülüyor> yani izleyip bu ne aman küçük bir radyo stüdyosunda sıkılıyoruz görsellik yok falan diyenler varsa azıcık sabretsinler. <gülüyor> <Çok> güzel <gülüyor> <Güzellik> <gülüyor> proje gelimi, evet. bir proje geliyor e, evet. Bir de şey Cem Karaca'nın Evet bir de Cem Karaca'nın oğluyla onu da e, Bakırköy'de ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cem Karaca Kültür Merkezi var. Orada Emrah Karaca'yla buluştuk. Emrah Karaca da babası gibi müzisyen. Moğollarla çalışıyor hala. Ee, onunla işte babasını konuştuk. Müzikten bahsettik biraz. Evet. Bilmediğimiz birkaç detay verdi. Orada da çok hoş bir şey oldu. Ee, 79'da verdiği bir konserden sonra yapılmış söyleşi. Ve meğersem Emrah da o konserdeymiş. Ee, daha üç yaşında olmasına rağmen tabii çok bir şey hatırlamıyor ama... ...duyduklarını anlattı bize. Heyecanlı e, oldu evet güzel oldu. Evet, Aylin Yazan aslında bir hazine ortaya çıkarıyorsunuz ben. Kesinlikle söyleyebilirim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim bana da fırsat verdiğiniz ne için anlatmam. çok spoiler verdik galiba şu anda son kısımla ilgili ama çok heyecan verici oldu sanıyorum. <gülüyor> Arşiv odasını takip etmelerini... Cenk beni kesecek. <gülüyor> tavsiye ederim. Cenk Erdi'ye de selamlar ee, buradan. Bir dahakine hep beraber oturur, ee, yeni aşamaları konuşuruz. Bir umarım. Türkçe umarım. Son bir ses daha kullanalım mı? Tabii. Bir de Uğur Mumcu sesi vardı, o da sanırım biraz daha uzunca bir kayıt diğerlerine göre. Evet, Uğur Mumcu'nun iki tane sesini kullandık. Bir tanesi ilki e, Papa Yasukest girişiminin hı hı. ardından resmi tanık sıfatıyla Roma'ya çağrılıyor. Orada e, Mehmet Ali Ağacı'yı gören ilk gazeteci hı hı. oradaki izleyimlerini anlatıyor. İkincisinde de gündelik hayatını anlatıyor 84 yılında. Çok keyifli o da evet. gündelik hayatına dair bilmediğimiz şeylerden bahsediyor. O da gayet keyifliydi. Aslında onlara da tabii gelip burada... Işte Özge ya da Özgür Mumcu ile beraber hani konuşmak isterdik. Ama işte... Ne deyince de Londra'dan kalkıp Doğru. giremiyoruz. Yani <gülüyor> sonra. Bir sonrakine. Evet. Evet, çok sağ olun katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim tekrar. Uğur Mumcu bize bir defa... Çok kısa olarak... Yaşam öykünüzü anlatır mısınız? 1942 yılında doğdum. Hukuk öğrenimi yaptım. Bir ara Ankara Hukuk Fakültesi'nde idare hukuku asistanı olarak çalıştım. Daha sonra da gazeteciliğe başladım. 11-12 bir, bir, yıldır da profesyonel gazeteci olarak çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Nasıl bir şey sizin için gazetecilik? Nasıl bir uğraş? Ee, gazeteciliği tek başına gazetecilik diye almıyorum. Ee, gazetecilik bir siyasi işlemin parçasıdır. ...onun bir parçası olarak görüyorum ve siyasi kavganın, siyasi mücadelenin bir yeri, bir kürsüsü olarak niteliyorum. Peki bu kadar yoğun uğraş arasında dinlenmeye hiç vakit buluyor musunuz? Ee, yani çok buluyorum desem yanlış olur. Yazın örneğin tatile gidiyorum. Plajda okuyucularla karşılaşıyorum. Okuyucularla sohbete başlıyoruz. Tabii bir saatlerce denize girmek yerine eski konularda kulaç atıyoruz. Peki müzik vesaire onlarla herhangi bir ilişki? Ee, var tabi olmaz olur. Müziğin her türünü dinlerim. Her türünü dinlerim. Akşamları kendi başıma kaldığımda plak dinlerim. Arabamda sürekli müzik dinlerim. Türk müziği, batı müziği, klasik müzik hepsini. Ben aslında nasıl bir günlük yaşamınız olduğunu soracaktım. Yani bir gününüz nasıl geçer? Çok da. sıkıcı. <gülüyor> Anlatayım. <gülüyor> Şimdi sabah kalkıyorum. Kahvaltıdan sonra BBC dinlerim. BBC'nin 8 haberlerini dünyada ne var ne yok ondan sonra 9 haberlerini dinlerim sonra günlük gazeteler gelir onları okurum günlük gazeteleri okuduktan sonra günlük yazım yazarım gazeteye giderim gazetede birkaç saat kalırım okurlarla görüşürüm öğleden sonra ya eve gelirim çalışmaya ya da meclis kitaplığına Türkiye Büyük Millet Meclisi kitaplığına giderim orada çalışırım Akşam yemekten sonra da ya televizyon seyrederim ya video seyrederim ya da işte arkadaşlar gelir onlarla sohbet ederiz. Uğur Müncü çalışmalarınızın büyük bir kısmı araştırmalarınıza dayanıyor. Bu araştırmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Hangi kaynaklara dayanarak? Şimdi çeşitli kaynakları var. Önce kaynak insan, tanık. Birçok insanla görüşüyoruz bir olay olduğu zaman. Peki zorluk çekiyor musunuz? Bu kişilerin konuşturmakta. Çok çekiyorum. Bir kısmı korkuyor, bir kısmı konuşmak istemiyor bir takım siyasi yargılar nedeniyle konuşmak istemiyor zaman zaman çok güçlüklerle karşılaşıyorum ama o güçlükleri aşmaya çalışıyorum aştığım ölçüde de başarılı oluyorum aşamazsam bu konuda başarılı olamıyorum tabi döküman inceliyorum Örneğin bakın bana gelirler Siz bunları nereden buluyorsunuz bu belgeleri bir kısmı da Efendim Sen siyah canımızsın KGB ajanı mısın ya da MIT ajanı mısın? Bunları nereden biliyorsun? Çok basit. Eğer bir dava dosyası çok ciddi okunursa bütün belgeler orada vardır. Benim kaçakçılık konusundaki araştırmalarım son 20 yılın kaçakçılık dosyalarına dayanıyor. Ama bunları okuya gözümün derecesi arttı, gözlüğümün derecesi arttı. Yani bizde konulara genel yaklaşımlar geçerlidir. Üstün körü. Üstün körü. Abdi İpekçi olayı. Abdi İpekçi dosyasını ben 10 kez okudum açığını yakalayabilmek için ki 500 sayfadan fazla o silik fotokopiler, ifadeler. Yani zamanını ayırmak sorunu. Bizde gazetecilik köşende oturacaksın, çayını içeceksin, yazını öyle yazacaksın böyle anlaşılır. Oysa gazetecilik haber demek ve her gün yenilenen bir olay. Yani gazeteci her gün kendisini yenilemezse gazetecilik yapamazsın kendinizi yenilemeden söz ettiniz. Nasıl yeniliyorsunuz? Bütün olayları izlemeye çalışıyorum. Dünyada ne var ne yok onu izlemeye çalışıyorum. Çok okuyorum. Yani yazdığımdan daha çok okuyorum. Biz de gazetecilerin çoğu okumaz, okumaz yazarlar. Yani daha çok kendi yazdıklarını okurlar. Ben her konuda araştırma yapması. İnançlar düşüncelerin önüne geliyor yani bu anlamda. İnanç düşünmeyi engelleyici. İyi yani iyi tanımladınız. Yani inançlar fetişizm haline geliyor. Sonra ona tapıyorlar. Ya yani ben görüş olarak sosyalist eğilimliyim. Biz de sosyalist oldunuz mu mutlaka ya Sovyetlerin adamı olacaksın ya Çin'in adamı olacaksın. Ama bir insan kendi ülkesinin devrimcisi olmalı. Ya yani benim görüşüm bu. Ulusal bağımsız sol. Ben sosyalist eğilimliyim. İşçi sınıfının, emekçi sınıf ve tabakaların demokratik yollarla iktidara gelmesini istiyorum. Bu görüşümden hiç ama hiç vazgeçmedim. Ama öte yandan da Türkiye'de bir, Kürtçülük, iki, silahlı eylemcilik, üç, yurt dışına bağımlı sosyalizm. Yani benim kançılar ya sosyalizmi dediğim, TKP'cilik. Bunlara da karşı çıkıyorum. Ve Türkiye solunu bunların engellediğini sanıyorum. Yıpratıcı bir çalışma mı gazeteci? Yani hiç bıktığınız oluyor mu? Bıkmaz olur mu insan? Bir kere son uğraştığım konudan çok bıktım. Yani bu acı olayı, kaçakçılık olayı. Uğur Mumcu'nun şöyle bir boş vakti olsa ne yapmak ister? Efendim kışsa Uludağ'a çıkmak, yazsa bir Ege sahilinde dinlenmek istiyorum. İkisi de olmuyor. Ege'ye gidiyorum ama pek de dinlenemiyorum. Tabii çok da yoruluyor insan. Yani dinlenmeye zaman ayırmak gerekir. Dinlenemeyen insan iyi çalışmaz çok yorulduğum zaman da işte evde dinleniyorum. Bütün yapabildiğim bu. Peki eğer müzik türünde bir seçme imkanınız olsa ne dinlemek istersiniz mesela Uğur Mumcu'nun isteği olarak bu programda ne çalabiliriz? Vivaldi'nin Mevsimler. Aslında klasik müzik giderek birçok batı müziğini etkilemiş bir şey ama Türk müziğine fazlaca bulaşmadı. Herhalde kültür farklılığından değil mi? Efendim bizim sınırlarımızdan kaçak mal gelir ama Batı kültürü çok az giriyor ondan oluyor herhalde. Düşünce özgürlüğü girmiyor tümü. Yani biz demokrasiyi kısmen alıyoruz. Yani %75'ini alıyoruz, %60'ını alıyoruz. Yani az pilav gibi bir şey. Yani bir kısmını alıyoruz tümünü almıyoruz.